Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Hubeyb bin Adi radiyallahu anh Bedir ve Uhud savaşlarına katılan Hubeyb bin Adi, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Evse mensuptur. Uhud savaşından sonra Adal ve Kare kabilelerinden birkaç kişi Medine'ye Allah Resulü'nün yanına gelerek kabilelerinde İslamiyetin yayılmaya başladığını, kendilerine dini ve Kur'an okumayı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını söylediler bu kişileri Medine'ye saldırmak üzere adam topladığı için, Allah Resulü'nün emriyle Abdullah bin Uneyt tarafından öldürülen Yahudi lider, Halid bin Süfyan'ın intikamını almayı planlayan oğulları göndermişti. Bu arada müşriklerin yeni bir saldırı hazırlığı yapıp yapmadıklarını öğrenmek isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aralarında Hubeyb bin Adi'nin de bulunduğu yedi kişiyi Asım bin Sabit'in kumandasında İrşad heyeti olarak görevlendirdi Heyet Hüzeyl kabilesi topraklarında bulunan Reci suyuna ulaştığında Onları oğullarından yüz kadar Okçu karşıladı Hubeyb, Abdullah bin Tarık ve Zeyd bin Desine dışındaki Müslümanlar Çarpışarak şehit düştüler Müşrikler daha sonra Abdullah bin Tarık'a da şehit ettiler Ve Hubeyb ile Zeyd'i Mekke'ye götürdüler ve Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere sattılar. Hubeyb, Bedir'de öldürdüğü söylenen Haris bin Amir'in anne bir kardeşi Huceyr bin Ebu İhad et Temimi tarafından satın alınarak cariyesi Maviye'nin evinde hapsedilmişti. Daha sonra Müslüman olan Maviye, prangaya vurulmuş olan Hubeyb'i zaman zaman kapı aralığından gözetlediğini, üzüm mevsimi olmadığı halde onu üzüm yerken gördüğünü, bunu ona Allah'ın ikram etmiş olabileceğini söylemekte, Hubeyb'den daha hayırlı bir esire rastlamadığını belirterek, isteği üzerine kendisine su ve putlara kurban edilmeyen et ikram ettiğini söylemiştir. Müşrikler haram aylar çıktıktan sonra Hubeyb'i Zeyd bin Desine ile birlikte öldürmek üzere şehir dışındaki Ten'im, Ye'ceç mevkiine götürdüler. Hubeyb burada ölmeden önce iki rekat namaz kılmasına izin vermelerini istedi ve namazını mümkün olduğu kadar kısa sürede kıldı. Onun bu namazı İslam tarihi boyunca haksız yere öldürüldüklerine inanan hemen bütün Müslümanların uyguladığı bir gelenek olmuştur. Hubeyb, esir tutulduğu esnada dile getirdiği bir şehirde Müslüman olarak öldükten sonra ölüm şeklinin hiç önemi bulunmadığını belirtti ve orada bulunan müşriklere beddua etti. Bu bedduanın ardından başlarına bir bela geleceğinden korkan müşriklerin bir kısmı yere yatmış, diğer bir kısmı da bir ağacın arkasına saklanmıştı. Müşrikler tarafından uzunca bir müddet işkenceye maruz kalan ve kuru bir ağaca bağlı bir halde çarmıha gerilmiş bir şekilde yaşayan Hubeybi, Bedir'de öldürdüğü söylenen Haris bin Amir'in, daha sonra İslamiyet'i kabul eden oğlu Ebu Sirve'a, Ubbe bin Haris'in başını çektiği bir müşrik topluluğu, muzraklarıyla şehit ettiler ve cenazesini o şekilde bırakarak, arkalarına bile bakmadan gittiler. Müşrikler, insanlık dışı işkenceler yaptıkları Hubeybe, dininden döndüğü takdirde kendisine işkence yapmayacaklarını söylediler bey ise müşriklerin bu teklifini reddederek kendisinin bu durumundan Allah Resulünü haberdar etmesi için Allah'a dua etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hubeyb'in başına gelenlerden ashabını haberdar etmiş, Amr bin Ümeyye et damri ile Cebar bin Şahr el bu beybin cesedini asılı bulunduğu yerden indirmekle görevlendirmiş, onlar da gizlice Mekke'ye giderek bu görevi yerine getirmişlerdir. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pa ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe ikramın kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aydin.